Değerli yerler, İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Polat Doğru ve ben Doğancı yaşamın önemli yönlerini bir sohbet içerisinde farkındalık yaratmak üzere. ...irdeliyoruz. Palatçığım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Bugün hangi konuyu? Hocam bugün... Ee, ...hani böyle şey diyorlar ya... Hı. ...kupon diyorlar ya... Hı. ...kupon bir konu konuşuyor olacağız hocam. Çok konuşulan... ...böyle çok merak edilen konulardan birini... ...biz ele alalım. Farklı bir şekilde de yapalım diye ben istiyorum... Bugün stres konusundan konuşuyoruz hocam. Benim en çok dinlemekten hoşlandığım, sağda solda en çok adı geçen konu bu herhalde. Evet. Çağımızın hastalığı diyorlar ya. Evet. Onunla ilgili konuşuyor olacağız. Her yerde konuşuluyor, hep. Herkes Herkesin kalır. ağzında ve hepimizin aslında hayatında var. Yani bu, bu kelimeyi, bu cümleyi hepimiz bir şekilde kullanıyoruz. Ya stres diyoruz, ya kaygı diyoruz, ya bir şey diyoruz ama bir şekilde kullanıyoruz. Evet. Ee, arkadaşlarımız onun için bir görüntüler hazırladılar. Sokağa çıkıp isterseniz önce bir onu izleyelim. Ondan sonra dönelim. Biz kendi aramızda bu konuyla ilgili sohbet etmeye devam edelim. Tamam. Doğan Bey merhaba. Sizce heyecan ve stres arasında doğal bir bağ var mıdır? Teşekkür ederim. Doğan Bey sizce stresi kendimizi mi yaratırız? Çok merak ediyorum gerçekten. Bildiğiniz gibi Türkiye'de eğitim sistemi çok stresli. Bu gençlerimizin geleceğe dönük planlarını da çok etki ediyor mu? Stresin çaresi nedir acaba? Ee, ben mesela sınavlarımdan önce çok fazla stres oluyorum. O yüzden de geceleri hiç bilmiyorum ders çalışıyorum falan ama yani çok zaman kaybediyorum ve uykusuz kaldığım zaman da sınavlarda başarısız oluyorum. Bu stresimi nasıl azaltabilirim ve e, stresimi... Nasıl kontrol edebilirim? Stres gerçekten hayatın en yıpratıcı şeyi midir? Teşekkür ederiz bu sorulara cevap verip... E, ...kendi düşüncelerini, sorularını ifade eden arkadaşlara. Bu gerçekten güzel sorular soruyorlar. Çok güzel sorular soruyorlar hocam. Yani ben... E, herkes her şeyin farkındaymış gibi geliyor bana. Öyle sorular soruluyor, öyle şeyler söyleniyor ki... ...insanlar... Bu konularla ilgili düşünüyorlar demek ki. Evet. evet. Ee, ama bir şekilde içinden çıkamıyorlar. Peki hocam ben o zaman şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ilk olarak. Yani bu bu hakikaten bizim yüzyılımızın hastalığı mıdır? Yani eskiden yok muydu diye bir şey geliyor aklıma. Şimdi bir sürü şey söyleyebilir. Bugünün hayatı zor falan filan denilebilir. O denilebilir, bu denilebilir ama öyle baktın mı geçmişte durum daha zor. Yani hep bir ölüm kalım meselesi var orada mesela hasta oldunuz doktor yok ilaç yok o yok bu yok bekliyorsunuz ölecek misiniz hayatta mı kalacaksınız avlanmaya çıktınız yakalarsanız toksunuz yakalayamazsanız açsınız gene ölebilirsiniz savaşlar var ve her an birileri sizi öldürebilir evet. buna rağmen o zaman stres yoktu da şimdi mi olmaya başladı? ...şimdi çok güzel çerçeveledin, çok güzel koydu ...kesinlikle stres vardı ama onun stres olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> o kaderdi. <gülüyor> bir dakika ya, o, o önemli bir şeymiş hocam ya. Yani kader deyip içinden çıkıyorlar evet. mıydı o gün o hikayenin? Yani kader dediğin Aa, zaman stres olmuyorsun. Doğru. Ve, e, ondan dolayı e, hakikaten bu... ...yapılan çalışmalar da ortaya gösteriyor. Hı hı. Kimlerden çok ilsele oluyor... ...şu bu Doğru. falan filan. Ee, böyle inancı kuvvetli olan... ...ve inancı yaymış... ...hayatın değişik yönlerine kişilerde... E, ...bu... ...stresin az olması... ...ve <gülüyor> sağlık konusunda... ...akıl hastalıklarına kadar <gülüyor> giden... E, ...kaygı ve stres oluyor. Şimdi insan oğlu e, ...sadece doğayı değil... ...kendini tanımaya başladı ve... Hmm. Beyin çalışmaları halen yoğun şekilde devam ediyor. Beynin değişik durumlarda ne gibi tepkiler verdiği. insanın algılama sistemi o kadar güzel incelendi ki bugün bilissel psikoloji diye bir alan çıktı. Ve nöroloji artık her alana girmeye başladı. O modeller çerçevesinde bilgisayarlar yapılıyor. O nedenle bu bilinç içerisinde isimler vermeye başladık. Hı hı. Ee, neler oluyor, ne oluyor falan şeklinde. Ve bir de o dediğin durumlar savaş, kıtlık, hastalık durumları zamanında stres oluyordu, kader diyorduk ama şimdi devam eden bir iş hayatında farklı bir durum var hakikaten. Sürekli bir Alttan alta devam eden bir savaş var. Yok, evet. A şirketi, B şirketi Tabii. aynı alanda. Alttan alta savaş halindeler. Tabii, öyle baktığınız zaman birey olarak ben de aslında almayım, avcı mıyım durumu da var. İşim devam edecek mi, etmeyecek mi? Yarın bu iş yerinde çalışmaya devam edeceğim mi, etmeyeceğim mi? Yeterince kendimi geliştirdim mi, geliştirmedim mi meselesi var. Evet. Ben babama sordum. Baba dedim ben 11. çocuğum ...neden bu kadar çocuk dedim, yani dedim bunların okuması, yemesi, içmesi, giyilmesi... ...hiç düşünmedin mi baba dedim yani, çünkü ben çok sıkıntı çektim okurken hakikaten... ...ve içimde de öfke vardı babama soruyu sorduğum zaman, bir nevi öfkemi ifade ediyordum. Evet. Geçen konuştuk <gülüyor> ya, Doğru. oğlum dedi, her çocuk rızkıyla doğar dedi. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> babamın pesbelli hiç hiçbir stres yokmuş o konuda yani. <gülüyor> Şimdi ise düşün ki şimdi eminim ben e, Türkiye'de yine babam gibi düşünenler vardır, vardır ama vardır. düşünmeyenler de bayağı çok bayağı, de... bu çocuğu nasıl okula göndereceğiz, hangi okula göndereceğiz, <gülüyor> şimdiden para biriktirelim. <gülüyor> Efendim, şöyle çalışsın, böyle çalışsın falan durumlar artık oluşmaya başladı. Şimdi siz tam böyle söylediniz. Ee, Facebook'ta bu konuyla ilgili yorumları topladığımız zaman, ayten gürsoyakpınar diye bir hanımefendi demiş ki, büyük harflerle, çocuklarınız varsa mutlaka stres var demiş. <gülüyor> evet. ya yani birçok nedenden dolayı muhtemelen söylüyorlardır. Hakikaten ana baba olmakta ciddi bir stres. Her yönüyle, yani bu işin ekonomisi olsu busunun falan ötesinde. Ee, çocuğun sağlığı, o anki iyiliği, osu busu, hepsini düşünüyor insanlar. Peki hocam şimdi mekanizma olarak şeyi görebiliyoruz bir takım durumlardan kaynaklandığı ortada da yani, özünde nereden kaynaklanıyor? Aynı durumu ben yaşıyorum, stres oluyorum Ahmet yaşıyor, stres olmuyor. Ne, ne oluyor da o, o yaşıyor ya da ben yaşamıyorum? Şimdi bilimsel model olarak e, baktığımızda şöyle bir model bayağı geçerlikte. Diyelim ki benim yapmam gereken bir ödev var, bir başarılması gereken bir hedef var. Şimdi bunun ne olduğunu ben görüyorum, benden bu Hı -hı. bekleniyor. Dikkat edersen bunun başarılmasıyla ilgili bak neler geliyor. Bir, bunu yapmak ilgili niyetim olması lazım. Doğru. Eğer niyetim orada değilse stres olur. <gülüyor> <gülüyor> bunun yapılmasıyla ilgili bilgim olması lazım. Tamam. Efendim, e, bilgim eğer yoksa bilgimin eksikliğinin farkındayım. Becerim olması lazım. E, becerim yoksa bunun farkındayım. Bununla ilgili benim e, efendim zamanımın olması lazım, enerjimin olması lazım. Bütün bunlar kaynak adı altında. Yani eğer bu kaynaklar bende yoksa ama birisi Doğru. bunları benim yapmamı istiyorsa o zaman stres başlıyor. Bu ikisi arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Mesela çocuk diyor ki e doktor olmak istemiyorum ama babam doktor olmamı istiyor diyor. Bitmez onun stresi diyorsunuz. Bitmez. Hakikaten çok önemli bir şey. E hiç gitmek istemiyorum ama istediler ayıp olacak falan filan dediler bilmem ne onun için işte oraya gitmem lazım diyor. Ulan ne güzel git işte bilmem ne falan dersin başkası Aha. için. Ama onun için orada orada yok niyeti öyle değil. Ee, başka birisi çok güzel oldu ama korkuyorum çünkü sınavda kalacağım diye düşünüyorum diyor. O sınav hadisesi. Yani ondan dolayı bu niyet, bilgi, beceri, enerji, zaman hepsini bir araya koyduğunuz zaman o kaynaklar meselesi Hı -hı. var. Benim de kendimin karınca karınca ileri sürdüğü bir model var. Ben buna varoluş stresi diyorum. O da şu iç dünyamda ben bir varoluş durumundayım. Doğru. Tokum açım belirli düşüncelerim var, inancım var falan filan. İçine girmiş olduğum ortamda benim kendim olmama izin veren bir ortamsa eğer hmm. stresim yok. Tamam. Ama benim kendim olmama izin vermeyen bir ortamsa, o zaman ben A'yım ama B'ymişim gibi hareket etmek durumundayım. O müthiş bir stres yaratıyor. Yani siz diyorsunuz ki kişi kendinden ne kadar uzaklaşırsa o kadar ciddi stres olur diyorsunuz. Evet. Peki bu daha önceden bahsettiğiniz can yüz kavramı etrafında ben bunu ele alacak olursam. Ben yüz olduğum zaman bazen kendim olmuyorum. Yani sosyal ortamın gereklerini yerine getirdiğim zaman o denge nerede oluyor o zaman hocam? Yani siz bir yandan diyorsunuz ki evet bazen yüz olman gerekir diyorsunuz. Polat bana bir öykü anlatmışsın. <gülüyor> Anlatmıştı. Hangisi? Sen uzun yıllar saçını evet, uzun saçla dolaştın. Uzun saçla dolaştın. Ama bir gün bir bayram dolayısıyla mı evet. ne? Bir aile ziyareti yapma durumu olmuştu Hı -hı. hatırladığım kadarıyla ve saçını kesmen için evet, e, seni zorlamışlar. Doğrudur hocam. E, o senin için önemli bir olaydı. Çok önemli. Çok, olaydı. Olaydı. Çok önemli bir olaydı. Bazılar için hiç bir önemli olmayabilirdi tabii, tabii, tabii. ama orada senin bir varoluşun vardı. Doğrudur. Kendinin seçtiği bir varoluşun Doğru. vardı. Ve o kes yani onların gönlü olsun diye kestirdin ama Doğru. bir de içinde bir küskünlük oluştu. Aynen öyle hocam. Evet. Yani e, Sadece sosyal yüzü var etmek için yaptığım bir hareketti ve kaldırabilirim gibi gelmişti. Kaldıramadım. Evet. Kaldıramadım ve gerçekten bende ciddi bir e, bireysel rahatsızlık yarattı. Öfkelendim, mutsuz oldum. E, o öyle devam etti. Evet ta ki o konuya bir çözüm bulunana kadar. Yani evet. Ne mutlu ki öyle bir ortamın içerisindeydim. Ona bir çözüm üretebileceğimiz bir durum söz konusu oldu yani ama ama stresli bir dönem yaşadım. Elbette. Yani, yani kendimle ilgili stresli bir dönem aynaya bakıyorum ve diyorum ki ben istediği şeyi yapacak cesareti göstermemiş bir insanım diyorum. Of. Yani çok özünde gördüğüm şey bu. Çünkü beni buna zorladılar doğru ama yapmasaydın o zaman yani yapmasaydın Bedelleri var. O bedeli değil. Bu bedeli ödemeyi tercih ettin. Daha basitmiş gibi görünüyor muhtemelen ama bazen hakikaten o sosyal yüze uyma çabası seni sen olmaktan çok uzaklaştırabiliyor. En azından benim örneğim için öyle oldu. Burada da bir şeyin altını çizdin. Bir insanın başkasının beklentilerini yapması ayrı bir şey. Ama bir insanın kendisinden uzaklaşması meselesi var. Yani ben bunu yapmamalıydı. Yapmamalıydı. Tam tamem şey. mesele o. Yani, tam tamem mesele o. Ben yani çok özünde şeyi hissediyorum. Ee, ben bir başkası için bir şey isteyebilirim. Bundan da bir rahatsızlık duymam. Sırf onun için bunu isteyebilirim ve yapabilirim. Bunu bunu birçok insan hayatındaki birçok kişi için yapıyor. Eşim için bir şey istiyorum ve yapıyorum. Çocuğum için bir şey istiyorum ve yapıyorum. Ama ben istiyorum, ben karar veriyorum ona. Orada bir seçimim var diye düşünüyorum ve o bana kötü hissettirmiyor. Ama stres de yaşamın içerisinde var. Sizin söylediğiniz çerçevede ben ne kadar uzaklaşırsam kendimden o kadar stresim olur diyorsunuz. Bana diyorlar ki ya hocam diyorlar nasıl kadar çalışıyorsun bu yaşta şudur budur falan. Yani ben dayanamam bu kadar çalışmaya falan diyorlar. Ben Oy çalıştığımın yani. farkında değilim. Yani o, o yazık günah hocam ya. Ben o insanların haline çok üzülüyorum. Onlar hakikaten çalışmışlar demek ki. Onlar sevdikleri bir iş falan yapmamışlar zorunda kaldıkları yani. bir iş yapmışlar. Ben aynı duygudayım bu konuyla ilgili sizinle ve şey de düşünüyorum. Dünya bu stres konusuyla ilgili çok ciddi uğraşıyor. Çok ciddi çalışıyor. Yani sadece bilim adamları falan değil, iş dünyası da çok ciddi çalışıyor bu stres konusuyla ilgili. Ve mutlaka bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Dertleri ne hocam? Niye bu kadar uğraşıyorlar bu işte? Bu çok bireysel bir konu değil mi? Tamamen Polat'la, Doğan'la, işte bizi izleyen her kimse onun kendisiyle ilgili bir konu değil midir? İş ilgileniyorsa mutlaka parayla ilgili bir durum bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu nortinefrin diye bir salgı var. Aha. noradrenalin olarak da biliniyor bu ee, e, karamsar e, depresyona girmiş olan insanlarda bunun eksikliği dikkati çekiyor hmm. yani birisi depresyona girdiği zaman bu eksik ee, coşkulu ve enerjik olduğu zaman bu var hadisesi ve inceleme gösteriyor ki birisi uzun zaman stres içinde ise eksilmeye başlıyor ve sonunda depresyona giriyor şimdi bu e, Depresyona giren insan üretici olamaz, <gülüyor> yaratıcı olamaz. Doğru. Eğer senin e, sahadaki askerlerin, komutanların depresyona girmişse kaybedersin. Kaybedersin. Ondan dolayı iş adamı gayet iyi biliyor ki e, bir dengesi var onun. Doğru. Yani çünkü belirli türden stresler. Onu da söylüyorlar. Yani. Norepil Efren'i şey yapıyor, e, tetikliyor. Yani heyecanlı ama o stresin kaynağı yüzden değil, candan gelmesi lazım. Anladım ben mesela kendime özgü stresim oluyor. Yani şunu da yapacağım, bunu da yapacağım falan kendim karar tabii vermiş tabii. oluyorum. Ve bu çerçeve içerisinde kendim karar verdiğimden dolayı bir coşkuluyum. Onun stresi var hakikaten. Yaratıcı stres, Doğru. üretici stres. Ama öbürsü o nedenle çağımızda hakikaten ...üretim batımında. İkincisi... ...bu sağlık alanındaki... ...bütçelere falan baktığınız zaman... ...muazzam mevlahlar evet. gidiyor. Stres kökenli hastalıklar... ...çoğalmaya başladı. O kadar dallı budaklı ki... ...eminim bir tıp mensubu... ...bununla ilgili birçok örnekler verebilir. O bakımdan... ...yani finansal yönden olsun... ...üretim yönünden olsun... ...toplumun geleceği ilgili önemli bir konu. Benim esas için önemli olan ise... ...stresli insan... ...yaratıcı olamaz. Üretici hı hı. olamaz. Ve yavaş yavaş depresyona doğru gider. Ki sık sık görülen bir şey bu. Şeyde bir stres kaynağı olabilir mi hocam? Stresli biriyle ortam paylaşıyor olmak da... ...bizim açımızdan stres yaratır mı? Hem de nasıl... Yani düşünsenize iş arkadaşınızın ya da eşinizin sürekli stresli olduğunu. Yani bu stres duygusu, öfke gibi, kaygı gibi duygular çok bulaşıcıdır. Aha. O bakımdan hani esneme nasıl bulaşıcıysa duygular da bulaşıcıdır. Ve stresli bir ortamda kaldığın zaman yavaş yavaş onu hissedersin. Gelir yani seni dağıtmaya başlar. O bakımdan o ortamdan kurtulmak istersin kesinlikle. Yani ee, ev ortamı olsun, iş ortamı olsun, genel olarak toplumda, ortamda olsun. Zaten böyle havada bir elektriklenme vardır. Hemen hissedersin onu. Değil mi? Girdiğin zaman hemen hissedersin. Daha stresli bir ortam istersin veya stresin türü seni simüle edecek şekilde olsun istersin. Yani o zaman tabii şöyle bir şey geliyor benim aklıma. Diyelim ki siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz ve siz stres yapmamaya çalışıyorsunuz. Yani stresinizi kontrol altında tutmaya, mümkün olduğunca anlamlandırmaya, kendi özünüzü yaşamaya çalışıyorsunuz. Ama bütün ortamı geren, stres yaratan da bir patronunuz var. Ne yapacaksınız böyle bir durumda? Allah kolaylık versin diye <gülüyor> <gülüyor> Yani çünkü hayatta her şey bizim kontrolümüz altında değil. Yani... Ben zorundayım çalışacağım burada ama ekonomik koşullar nedeniyle ama bilmiyorum milyon tane nedenden dolayı ya da bu stres yaratan kişi benim kocam ya da benim karım. Evet hani... ee, burada öfke konusunda konuşurken öfke yönetimiyle ilgili bir bilincin oluşması gerektiğini söylemiştik. Hakikaten bugün çağımızda artık teknoloji haline gelmiş stres yönetimi. Doğru. bunun kursları var, var e, Okulu var. Şey var Evet bir sürü şeyleri var e, ama ilk adım stres içinde olduğunu farkına varmakla başlıyor hmm. ne kadar önemli ya yani. e, Edevali demiş galiba kendini tanımak en büyük zaferdir diye Doğru. hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyor aynı yere geliyor şimdi ikincisi Stres içinde olduğunu farkına baktıktan sonra stresin kaynağının farkına varmak lazım. Hmm. Stresin kaynağına varınca da ne de mi demiştim ya? Niyet, bilgi, Doğru. beceri, enerji, zaman kaynağı nerede meselesi. Orada Polat bir şeyin farkına varacaksın. Benim etki alanım içerisinde mi yoksa etki alanının Aha. dışında mı meselesi var. Şimdi benim etki alanımın dışında benim kaderim bu. Yani değiştirebileceğin bir şey değil. O zaman bunun içerisinde yönetebileceğin en iyi şekilde yönetmeye çalışacaksın. Aslında gene kader yerine geldi hocam. Evet. Aynı yere geldi. Evet. <gülüyor> yani e değiştiremeyeceğimden emin olduğum şeyi varoluşuyla kabul edip değerlendirdiğim anda stres azalıyor diyorsunuz. Yani ben bakıyorum diyorum ki var mı burada benim yapabileceğim bir şey? Yok. O zaman diyorsun ki bunu böyle kabul edeceğim. Ve azalmaya başlıyor stres diyorsunuz. Çünkü e, beklentilerin ona göre oluşmaya başlıyor. Doğru. Doğru. Ve e, stresin nelerden oluştuğuna baktığın zaman bir e, belirsizlik müthiş stres yapar. Doğrudur. E, onun için o belirsizlik durumunun artık kalkması lazım. Karar verdim. Bu adam böyle. Çok güzel. E, güven yokluğu. <gülüyor> müthiş stres kaynağı. Yani hiç olmazsa patron <gülüyor> ...belirli. Bu adam böyle yani... <gülüyor> ...netice itibariyle. Bir gün öyle, bir gün öyle olsa... ...daha da beter. Daha olur. beter. Evet. En azından... ...tutarlı. Tutarlı. Her evet. zaman böyle... ...yapıyordu. Evet. Doğru. Aslında çok doğru ya. Ben de yani kendi yaşam deneyimimi... ...düşünüyorum. Evet. Eğer bilirsem ki ne yapacağını... ...kötü bile olsa daha iyi hissederim kendimi. Ona göre tavrını alıyorsun. Tabii evet. En azından ayağınızı denk alabiliyorsunuz. Evet. Ee, ve... ...bir de şu galiba... ...yani... <gülüyor> Sana, özellikle sana farklı davranıyorsa, yani hak yeme gibi, e, hmm. hakkaniyet bilmem ne falan hadisesi. Yani bu adam böyle, herkese böyle davranıyor da ki stres başka bir şey. Bir de benim peşimde, e, bana takmış durumda <gülüyor> dediğin zaman başka bir şey Abi. oluyor. Ve e, Ama aynı zamanda da tahmin ediyorum, bu çerçeve içerisindeyken, eğer mümkünse kendin ilgili nasıl bir gelecek yaratacağınla ilgili de ufak ufak planlamalara başlamak lazım. Hı. Ve senin kendin olarak var olabileceğin nasıl bir gelecek yaratacaksın konusunda da kafa yormaya başlamak lazım. Çünkü yaşam o kadar çok olanaklarla dolu ki. Müthiş bir şey. Yani, Onu, o gözü kapatmamak lazım. Sizin bahsettiğiniz az önceki dizgedeki niyeti değiştirmekten bahsediyorsunuz aslında değil mi? Bir evet. niyet buradaki patronla yaşamaya karar vermek ve buna göre bir niyet seçmek olabilir. Bir diğer niyet de şimdilik bu duruma katlanmak, şimdilik bu durumu devam ettirmek ama sonrası için bir plan yapmak olabilir. Ve o zaman da ona göre kalanını belirlemekten bahsediyorsunuz. Yani... Buna göre bilgi topla diyorsunuz, beceri geliştir diyorsunuz, zaman ayarla işte e, enerjini buna göre düzenle diyorsunuz ve o zaman da çözüm olur diyorsunuz. Evet. Peki ben şöyle bir şey desem, yani duruma bakış açımızı değiştirsek faydası olur mu diye bir şey sorsam anlamlı geliyor mu size hocam? Olan biten burada olup bitiyor ve ben bir stres yaşıyorum. Atıyorum daha da somutlaştıralım. Bir sınav var ben bir sınava gireceğim ve bu sınavla ilgili bir stres yaşıyorum. Burada bir bakış açısı değişikliğinin, nostresi yaşayan kişiye faydası olur mu hocam? Olur. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, bu sınava gireceğim ben. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Karar yani. verdim. Evet, evet. Ve bu sınava girme niyeti de bana ait. Ee, hı hı. Yaşamımın içerisinde. Burada çok önemli bir fark bence. Ki bizi dinleyen iş adamları varsa altını çizerek onların dikkatini çekmek istiyorum sınavın sonucuna odaklanarak hazırlanmaya başlayabilirsin. mükemmeliyetçi olabilirsin. Evet. Ve o zaman optimum stresi yaşarsın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sonuç belli değil. Belirsizlik var. Evet. Çünkü mükemmelliyetçisin. Ulaşılması mümkün değil. böyle Ve o nedenle de enteresan bir şekilde araştırmalar gösteriyor ki beyin tam verimli çalışamıyor. çalışamıyor. Stres yüksek olunca, kaygı yüksek olunca bunun kendine özgü açıklamaları var. Şimdi içerisine girmek istemiyorum. Peki, ikinci tavır ne? Benim günde dört saatim var. Çalışabileceğim. Hı -hı. Bu saatlerin arasına on beşer dakika korsam, dinlenirsem birazcık, meslek yaparsam, yürüyüş yaparsam, suyum içersem falan filan daha verimli çalışabileceğim. ...kendi kendime diyorum ki... ...kader kısmet abi yapabileceğim bu. Hı hı. Dolu dolu... ...elinden gelenin en iyisini yapacak mısın? Yapacağım. Aynada bakacaksın. Diyeceksin ki... ...günde dört saat... ...tam anlamıyla vereceğim. Başka da verecek. Ne zamanım var... ...ne enerjim var. Aynen. Niyetim de burada. Ve bunun üzerine... ...ben kolları suluyorum. Emin ol o süreçten... ...zevk alırım. Hı hı. Çünkü kafaya sonucu takmadım. Bu başarı konusunda konuşurken benim Amerika'da yaşamış olduğum hatta intiharı falan düşündüğün durumun aynısı oluyor burada. Aynısı. Yani doktora programına ben atacaklar dedim. Bu kadar şey okuma mümkün değil. Uykum kaçtı, uyuyamadım, çalışamadım. İngilizcem yok nasıl okuyacağım hadisesi. Fakat yani bence bir mucize. Hmm, bir karar verdim. Müthiş. Dedim ki ben elimden gelen en iyisini yapacağım, öğrenebileceğim, en iyi şekilde öğreneceğim. Atarlarsa onlar atarlar. Ben çıkmayacağım, gitmeyeceğim buradan. İntiharı düşündüm çünkü kolay. Ve o üç korsunun sonunda iki A, bir B aldım hayatımdaki en önemli ders bu oldu hakikaten. Müthiş hocam ya. Evet. O müthiş. Ama yani siz hakikaten bakış açısını orada çok ciddi bir şekilde değiştiriyorsunuz bence. Evet. Ve Polat ben işte sınava girme durumunda olan üniversite için sınava girme durumunda olan öğrencilere konuşma yapıyorum. Bu öyküyü mutlak anlatıyorum. Bu öyküden sonra en az 30 tane öğrenci etrafımı çevirip Gelip elime sıkıyor. Diyor ki çok etkilendim. Ben de böyle yapacağım diyor. Bazıları <gülüyor> üniversiteye girdikten sonra mektup yazıyorlar. Müthiş ama hocam ya. Öykü birçok yönüyle bana çok müthiş geliyor. Yani bildiğimiz bir öykü olduğu için e, dışarıdan bir müdahale yok. Bu öykünün bence en hoş olan tarafı orası. Evet. Siz kendi başınıza bir şey keşfediyorsunuz orada ve diyorsunuz ki ben bunun keyfini çıkartayım. Elimden gelen en iyisini yapayım. Zaten yapabileceğiniz başka bir şey de yok. Hepsi o kadar. Yani çatlasan da patlasan da bu kadar. Elimden gelen bu, yapacağım. Hepsi bu diyorsunuz ve bambaşka bir yer geliyor o zaman. Bence hayat başka bir yere gidiyor. Bu değiştiremediklerimizi kabul etmekte de bana o yüzden önemli geliyor. Evet. Çünkü ben görüyorum birçok insan öyle şeylerle uğraşıyorlar ki ve bunu kendilerine gerilim kaynağı yapıyorlar ki Hani boş demek istemiyorum ama çok anlamlı da gelmiyor. Felsefi bir söz olarak Polat, gerçeği fark etmek, algılamak, o gerçeği kabul etmek insanı özgür kılar. Vay, çok güzelmiş o. Ve bu sözü bana oğlum söyledi. Polat, Timur dedi ki baba beni, beni sen o gün özgür kıldın dedi. Çok önemli bir şey yapmışım ya. Oğlum nasıl yaptım onu dedim. Hani bu basket halisesinde... ...izleyenlerimizin çoğu biliyordu bu ikiyi evet, çok sık anlattım. Ee, özgürlüğümü verdin bana dedi. Yapabileceğin en iyisini yap yaparken coşkülü yap dedim Hı, baba dedi. Şey yani. O günden sonra ben dedi... ...ders çalışırken... ...antrenman yaparken... ...spor alanında... ...her alanda proje yaparken... Elimden gelenin en iyisini yaptım. Yaparken de coşkuyla yaptım. Tam da benim sormak istediğim yere geldik hocam aslında. Onu da sormak istiyorum. Şimdi bu stresle ilgili bir sürü şey oluyor bitiyor. Sağda solda bir sürü şey anlatılıyor, bir sürü şey konuşuluyor. Ve ben baktığım zaman çoğunda böyle bana rahatsızlık veren bir şey yaşıyorum. Mesela diyor ki strese iyi gelen yiyecekler diyor. Bilmem neyin suyunu içeceğim ve benim stresim geçecek gibi bir algı oluşuyor o zaman bende ama içimden de bir şey diyor ki ya hani kaba söyleyeceğim yemezler diyesim geliyor evet. böyle yani yok bilmem ne meyvesinin suyunu içeceğim yanında 8 tane ceviz kemireceğim bilmem ne yapacağım da bilmem ne olacak. Eminim bir faydası oluyordur mutlaka onların içindeki bir madde stres kaynaklı bir maddenin daha az salgılanmasına destek oluyordur ama bu mudur çözüm yani... Bu müdahale, baya baya pansuman yapıyoruz demektir. Bir önlem alma noktasında işte bu söz ettiğiniz şey bana çok anlamlı geliyor. Siz önerir miydiniz böyle bir şey önlem almak için? Ben önermem çünkü biliyorsun senin ve benim tavrım benziyor. Biz büyük resme önem veriyoruz. Tabii. Yani bir şeyin felsefi zemini olması lazım. Ben insanın bakış tarzını, anlam verişini hiç değiştirmeden tamamıyla bedensel sistemler ve biyolojik sistemler içerisinde Kesinlikle. stresi yönetmeye kalkarsam insanın insanlığını en temel özelliğini inkar etmiş olurum. Yani, Çünkü insan anlam veren bir yaratık. Ya şey gibi hocam bu hiç spor yapmayayım. Her gün en az 5-6 öğün tıka basa yemek yiyeyim ve zararlı olan şeylerle bir diğer taraftan da bir zayıflama hapı kullanayım gibi bir duruma geliyor. Evet. Ama kişi ondan para kazanmak istiyorsa ve alacak insanlar da varsa ondan dolayı bu şekilde reklamını verip yani bu şekilde anlayacağız ve diyeceğiz ki tamam sen öyle ama ben onlardan birisi değilim. Stresle ilgili konuşurken Polat insanın insan olması ile ilgili önemli altını çizmek istediğim yönlerden bir tanesi de büyük resim bilinci, anlam konusu, anlamsızlık ...en temel... ...stres kaynaklarından bir tanesi. Hmm. O nedenle... ...bugün bu saatimi burada veriyorum. Neden veriyorum? Benim kendi gözümde... ...o çerçeve içerisinde... ...nereye oturuyor bu? Ee, Bunu farkına vardığın zaman... ...niyet... ...başkalaşıyor. Oradan başka bir enerji... ...gelmeye başlıyor. Ee, ve... O zaman verdiğin emeğe, zamana, enerjiye böyle zevkle bakıyorsun. Kendi kendine diyorsun ki iyi ki verdim işte yaşamımın anlamı bu. İyi ki bunun üzerinde peşinde koştum. Şimdi beceremedim ama bir şeyler öğrendim. Bunu yeniden yapacağım falan şeklinde. Ondan dolayı o sürecin bir anlamı oluyor. Bir, bir teşekkür duygusu oluyor. İyi ki yaşıyorum anlamı çıkıyor. Öbür taraftan yaşamı zul gibi kabul etmiş yapacak hiçbir şey yok. O kadar anlamsız ki. Bugün de uyanacağız şimdi. Allah! Ulan koca bir gün nasıl geçecek şimdi? Öfle, pofla falan durumu. Zaten gün doğarken beraber stres başlamış oluyor. Ve onu da görüyorsun hakikaten. O nedenle bu a, büyük resim hadisesine çok önem Bu aslında yaşama bir anlam vermek değil mi hocam? Yani ...yaşamın sadece anlamını anlamak değil... ...bir diğer taraftan da... ...yöneterek benim onun içerisine... ...bir anlam koymam demek oluyor değil mi? Kesinlikle ve çocuklar... bunu o kadar kolay yapıyorlar. Tabii ki. Aa, doğru. O kadar güzel yapıyorlar ki, be, o kadar heyecanlılar <gülüyor> ki. Üçü, dördü, beşi bir araya geldiği zaman... <gülüyor> ...dokuyorsun bir on beş dakika sonra... Ya. ...bir çerçeve yaratmışlar. Onun içerisinde oyunlar yaratmışlar. Onun içerisinde gayet heyecanlılar... ...devam ediyor... Ve ben yani bunu gözlediğim için söylemekte bir sakınca duymuyorum. Ee, bizim vermediğimiz hiçbir şey için çocuklar bir stresle yaşamıyorlar. ya. Oyun oynamaya stres yaşayan çocuk hiç görmedim ben bugüne kadar. Bakıyorum zaten kendi doğasını yaşıyor o noktada. Diğer çocuklarla birlikteyken de öyle hocam. Evet. Palat, e, stres gerçekten modern çağda üzerinde çok konuşulan bir konu. Şimdi kısa bir ara verelim. Tamam hocam. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız. Stres modern yaşamın çok vazgeçilmez bir parçası olarak bize sunuluyor ve stres konusunda konuşuyoruz. Hocam şimdi son 5 dakikaya girdik. Evet. ne yapalım meselesi benim ilgilendiğim bir konu. Ee, onu da mümkün olduğunca somutlamak üstüne konuşmak istiyorum ama ondan önce bir şeye atladık. Onu Ona bir kere bir dokunmak istiyorum ben. Birçok insan alkolün, sigaranın, yemek yemenin falan strese iyi geldiği gibi iddialarda bulunuyorlar. Böyle şeyler söylüyorlar. Bunun bir gerçek payı var mı hocam? Yani e, sanki o zaman... Kişiyi bağımlı hale getiriyormuşuz gibi bir durum oluşuyor. Siz ne diyorsunuz bunlara hocam? Şirki, e, stresin oluşum modelinde yani yapılacak bir iş var, beklenen bir durum var. Bir de elinde kaynaklar var o niyet, Hı -hı. bilgi, Hı -hı. beceri, enerji, zaman Hı -hı. hadisesi bakımından. Şimdi e, yemek yemek, sigara içmek, alkol almak e, bunlar... Baktığın zaman niyetle, bilgiyi beceri, enerji ve zamanla ilgili herhangi bir katkıda bulunmuyor. Sadece Doğru. şu, e, senin algılamanı düşürüp onun farkında olmamanı e, böyle yarı uyur hale getirme, uyutma durumunda uzaklaşmış oluyorsun yani. Aynen öyle. Ama bu arada da durum biraz daha e, acil <gülüyor> hale gelmeye başlıyor. Ee, Oblomov e, kitabında Oblomov tipi vardır böyle. Doğru. Müthiş, muhteşem, tembel insan. Ee, görüyorsun sorunları Aha. çözmüyor ama sürekli bir bekleş halinde ve ayrıca e, bu tip tutkunlukların sağlığa önemli etkisi var. O demi ki dediğim norpinefrin hadisesinde de azalma ondan dolayı depresyona doğru gitme durumunun da altında yatıyor. Sağlık sorunları yaratabiliyor. O bakımdan gerçekten, gerçekten sağlığına önem veren, yaşama saygılı, kendisine saygılı, yaşamının anlamını bulmaya önem veren insanların böyle bir yola gideceğini tahmin. Kabul yok. edemiyorum. Tamamdır. Ben de hani bu mesaj burada verilsin istediğim için söyledim. Böyle düşündüğünüzü biliyorum ve aynı fikirdeyim. Ee, ne yapalım hocam? Yani siz birine ne önerirsiniz? Yaşamında stresi bu ölçüde yaşamaması için. Çünkü ...belli bir düzeyde stres öneriyorsunuz. Diyorsunuz ki buradan bir enerji çıkar... ...seni uyanık tutar ama... Evet. O, ...o derece geçilmişse. Evet. Şimdi... ...esas itibariyle ne yapılacağı... ...o modelde var biliyor musun? Yani Hı -hı. önce yapacağın... ...şey konusunda yaşamdaki... ...hedefinle ilgili... ...bir farkına varmak çok önemli. Hı -hı. Ve ondan sonra... ...niyetinin saflığını yakalamak çok önemli. Tamam. O niyetinin saflığını farkına vardığın zaman... Nasıl bir yolculuk yapacağım konusunda bir açıklığa varmış oluyorsun. O niyete uygun bilgi edinmek, o niyete uygun bilginin edinilmesiyle beraber beceri elde etmek ve enerjini, zamanını o çerçeve içerisinde doğru kullanmak uzun zaman zarfında anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşam yaratır. Zemininde bu var yani esasında. Bir tek şey sormak istiyorum. Bu çok güçlü. E, niyetinin saflığı derken kastettiğiniz şey bu niyetin bana ait olmasından mı bahsediyoruz? Hakikaten bunu mu istiyorum sorusunun cevabı mıdır bu hocam? Polat bu benim savaşçı kitabında ele aldığım bir kavram. Kişi niyetinin saflığını aklıyla tanımlayamaz. Hı. Ama özü ruhu bilir. ...ondan dolayı bunu ancak sen... ...özünle tanımlayabilirsin. Hı hı. Ve ne hissederim hocam o anla? Ne yani? Aynada bakarsan gözün pırıl pırıl olur. Aha bu dediğimiz anlamda. Evet gözün tamam. pırıl pırıl olur, müthiş bir coşku olur. Ve tutamazlar. Yani bir tamam. yolunu bulursun. Su nasıl akmak isterse... ...enerjin akmaya hı hı. başlar. Ve böylelikle yaşam... ...kendi... ...örüntüsü içerisinde... ...anlamını bulmaya başlar. ...onun için üç tane kelime. Anlamlı bir yaşam... ...coşkulu bir yaşam... ...güçlü bir yaşam oluşmaya başlar. Ve o zaman... ...stres olur. Ama... ...yaşamla dans edersin. Yaşamı yargılamazsın. Ve ondan dolayı bu... ...stres durumlarını... ...teşekkürle karşılaşırsın. Sen görsün, bilgim yetmiyor demek ki burada. Yeni bir bilgi edinmem lazım. Becerim yetmedi. Hops. Yeni dakika. bir beceri elde etmem evet. lazım. Uğraştıracak olsun. Ee, sevdiğim insanlara daha iyi ulaşmam lazım şeklinde tavırlar içerisinde hareket etmeye başlarsa. Müthişti hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Pavadciğim. Değer izleyenler. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın.